Ee, bu sabah toplantısının bu grup konuşması sabah 2 oturup olarak düzenlenmiş olması iyi çünkü bir tür zihin açtığı isteyecek bir, bir grup konuşma. Bu konu ko ko anladıkları değil. Ee, herkes elinin mantığı çeşitliğinin herkese konuşacak. Ee, Bugün ilk gelenler olabilir diye e, düşünüyorum. O yüzden e, yani dün dün, de, dün burada olanlar bu farkında ama yine de şunu e, bir kez söylemek isterim. E, bu helal yani, sempozyumun e, bizim bölümümüz için yani İmarsan Üniversitesi e, felsefe bölümü için e, organizasyon özel olan bir durum var. Bu e, sempozyumun organizasyonunda e, doktora öğrencilerimiz ve almış durumda. Yani bizzat VFİ organizasyonu üstlendiğinin ötesinde konuşmacılar arasında da e, doktor öğrencilerimiz de var. E, bu bu yani kurt, güçlü ateşe ve kurtulabilen yani, için bu hassasiyet göstermiş olması e, gerçekten hoş, hoş bir sonuç da oluyor. Öyle, öyle görüyorum. E, doktor ve öğrencilercilerimiz de teşekkür ederim ben de kendi adıma. E, şimdi Nefise Hanım'la başlayacağız. Nefis'e barak. Nefis'e bir öğrencimiz. öğrenciyiz. Nefis'e bir şey gösterecek miydin? Gülen Suatlar var. Gülen Suatlar. Gülen Suatlar. Bu bir Öncelikle herkese teşekkür ederim. Ayrıca bu zamanı da bir yer ayrıldığı için çok teşekkür ederim. Hegel diyaletliği üzerine konuşacağım. Hegel diyaletliğine de bir iş yapmaya çalışacağım. Hegel birbirine size nedir ya da nerededir diye bir soru sorulduğunda bu soru yanıtında iki büyük bir susunluğu barındıracaktır. Çünkü e, hem bu sorunun yanıtı Hegel felsefesinin bütüncül bir bakışı ön koşar. Çünkü diyaletlik eee Düşüncenin, tarihin, toplumsalın, bilincin, hayatın kısacası mantıksal olumsal olan her şeyin oluşmasına ve gelişmesine imkan tanıyan bir harekettir. Bir e dediğiniydik. Hegel felsefesini her yerine nüfuz etmiş durumdadır. Diğer bir taraftan da belki de böyle bir soru, yani Hegel düşüncesinde diyecek tip nedir sorusu, Hegel düşüncesine sorulabilecek yanlış bir sorudur. Çünkü Hegel diyalektikin bir tanımından ziyade diyalektik hareketinin nasıl ola geldiğini bir betimleme ilişki mevcuttur. Hegel düşüncesinde diyalektikin bu derece önemli bir konumu olmasına rağmen hegel diyalektik teriminden sıklıkla bahsetmez. Dahası, diyalektikten ne anladığına dair ifadelere çok sık rastlanmaz. Hegel diyalektik terimi genellikle ee, Sokrates, Platon, Aristoteles, Elaatlu, Septikler gibi ya da Kant ya da sofistler gibi kendinden önceki düşünürlerle tartışarak ve eleştirerek ele alır. Bu noktada burayı çok hızlı geçmem gerekecek. Artık Yunan'da olan, örneğin Platon ya da Aristoteles'te olan diyalekti diye bir tartışma sanatı olarak görür ve bir sanat olarak değerlendirir. Çünkü burada diyalekti zorunlu bir hareket değildir. Daha çok olumsaldır ve keyfiliğe dayanır. Daha iyi bir ifadeyle Hegel, diyalektiği felsefe tarih içerisinde diyalektik üzerine düşünen veya diyalektik düşünceyi besleyen birçok düşünürle tartışarak ve eleştirerek e, gösterir. Hem bu durum hem de e, Hegel sonrası e, düşünürlerin Hegel diyalektiğine dair farklı okumaları, farklı yaklaşımları, Hegel diyalektiğine dair farklı alımlanma düşünlerini de meydana getirmiştir. Fakat benim buradaki amacım Hegel diyalektiğine bir giriş yapmaktır. Ve bu bir girişi kan fazlasi aracılığıyla yapmayı uygun gördüm. Ee, bunun ilk nedeni kişisel bir neden test çalışmam kan devletleri üstüne ve e, Hegel devletliğinin bu hat üzerinden yapmaktan kaynaklı. Ee, diğer bir neden, daha mantıklı bir neden, Bayezer'in şu ifadesi. Bayezer, Hegel devletliğinin birçok yoldan ele alınabileceğini fakat en basitini... Ve tarihsel olarak en doğru olanın Kant dolayıları, yani Hegel'in e, Kant'ın antinomilerine verdiği cevaplar üzerinden anlaşılabileceğini söyler. Ama diğer taraftan da Hegel düşüncesine bakıldığında da Kant'an büyük bir övgüyle e, bahseder. E, Alıntılı yorum Hegel, e, Hegel'den mantık biliminden olacak. Düşünce belirlemelerinin kendilerinde ve kendileri için izlenmeler anlamında mantığı ve diyerekliğin yeniden kuruluşuna bir kültür varmış olması Kant tasvifesinin sonsuz ölçüde değerli yanlarından biridir. Ee, bu noktadan sonra bu e, alıntıyı açarak ilerlemeye çalışacağım. Ee, şunu düşünüyorum: Kant, e, Hegel, e, Kant'a neden böyle bir e, örgü veriyor? Kant, Kant'ın diyerikliğiyle ya da mantığında ne görüyor? Ya da neyi eleştiriyor? Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Kant mantım ve bu yeniden konuşulamaz bir düzlük vermiş olabilir. Kant Aristoteles'ten kendine kadar gelen mantığı e, Aristoteles'ten e, kendisine kadar gelen mantığı genel mantık olarak adlandırır ve mantığın neredeyse kendi mantıkla bir ilerleme olmadığını ve kendi içerisinde tamamlanmış bir bilim olarak görür. Genel mantık ama genel mantık Aristoteles mantığıdır, daha formal mantıktır. Ve, e, fakat bu durum, e, Kant'ın peşine düşmüş olduğu scientific aprio yargıların ya da scientific aprio düşünmenin kavram ve ilkelerini araştırmak için yeterli değildir. Çünkü genel mantık, bilginin tüm içeriğini ve ile ilgili tüm bağlantısını soyutlar ve yalnızca bilgilerin birbirleriyle ilişkilerindeki mantıksal biçim, genel olarak da düşünmenin biçimlerini düşünmeni dener. olursak, genel mantık duysallıkla ilgili, ilgili her şeyi soyutlayarak sadece mantıksal formuları göz önüne alır. Bu durumda genel mantık yalnızca analitik yargıların doğruluğunu ölçmek için yeterli olur. Oysa ki santrifik apriyalı yargılardan da bir parça içerir. Çünkü yani hissetme yetisinin ya da e, duysallığın apriyalı formları olan zaman ve mekan e, mantıktan soyutlanmadan kalmak zorunda. Oysa ki, genel mantık ya da e, Aristoteles mantığı bütün içeriği sürüklüyerek işletiyor. Bu doğrultuda tam e, yeni bir mantık türüne ihtiyaç olduğunu ve kendi araştırmasını yapabilmek için yeni bir mantığa gerek olduğunu öne sürer Ve e, sertitik akviyonu yargıları düşünebilmenin yorumunun aklın akviyonu formalarına soyutlanmadan kalabildiği, başka bir itabeyle de duyusallığın bütünüyle soyutlanmadığı, anlama ilgisinin ve aklın akviyonu ilkeleri ve yapalarıyla ilgilenen Transandantal mantık bir de mümkün olduğunu görüyoruz. Ee, Hegel'e göre ise, burada Hegel'den anlatılacağım, Kant'ın transandantal mantığı, genel mantık dediği şeyden ayırmasına girmeyen bir diğer nedeni ise, bilginizin kökeninin nesnelere yüklenemeyeceği ölçüde ele alınmasını istemesidir. Çünkü Kant'ta bilginin kökenleri e, insandadır. Kant, transandantal mantık... E, Sanktetik apriyalarları düşünebilmenin imkanı translandantar mantık ve mümkün olacağını göre sürekli araştırması doğrultusunda aklımızda ortadan antinomisiyle karşılayacak. Bunu ne geldim olmuştu tekrar. Çağımızda diyerek bir yeniden anımsatan ve ona bir kez daha değer ve saygılı kazandıran özellikle Kant olmuş ve bunu aklın antinomilerini geliştirmekin yoluyla yapmıştır. Bu konuda Kant'ın ciddi yalan tek kişi neredeyse ne geldik? diyaletli bir kan, diyelektiği bir zorunluluk yüklemiş ve onu aklın zorunlu bir işlevi olarak kaybetmiştir. Ha, tekrar Hegel'den alıp diyorum. Kan, diyaletliği daha yükseğe çıkardı. Bu onun en değerli yanlarından biridir. Aklın zorunlu bir etkinliği olarak diyelektiği gösterdi. E, <gülüyor> kan, e, diyelektiği aklın zorunlu bir işlevi olarak göster, göstermiştir. Hegel bundan övgüyle bahseder. Fakat... Ee, e, eleştiri, yani eleştirisi de şudur. Hegel kamp e, diyaletliği diye, Hegel'e göre bir göz boyama ve yanılsamalar üretme sanatı sayıldığı için doğrudan doğruya hileli bir oyunu oynadığı ve bütün gücünün yalnızca aldatmacayı gizlemesi üzerine dayandığı sonuçlarının yalnızca düzmece sonuçlar ve özler birer görünüş olduğu varsayımla gidildi. Hegel diyaletliği akla zorunlu bir işlevi olarak tayin etmiştir ve diyaletliğin önemini kavramıştır fakat Kant, pardon. Kant diyalekti aklın zorunlu bir şey olarak göstermiştir fakat Kant'ın diyalektiğinden e, bir şey çıkmaz. Kant diyalektiğinden çıkan şey yanılsamadır. Hatta Kant diyalektiği yanılsamanın mantığı olarak da adlandırır. Çünkü diyalektik hareket aklın sınırlarını aşarak bilinemez olanı çıkar ve e, insan aklını transandantal yanılsamalara sürükler. <gülüyor> Bu noktada transandantal yanılsamalar oldukça önemli. Kant üç çeşit yanılsamadan bahseder. Emlilik yanılsama, e, mantıksal yanılsama ve transandantal yanılsama. Bunun yanında diyelektik yanılsamadan da bahseder. Fakat diyelektik yanılsama ve transandantal yanılsama arasındaki ayrı çok net değil. Benim anladığım çok delilgin değil ama ayrı bir tartışma konusu. Fakat kantile ilgilendiği e, yanılsama biçimiyse, yanılsama ise transandantal yanılsama. Çünkü bu yanılsama tüm... E, çünkü transandantel yanılsama eleştirinin tüm uyarılarına rağmen insan aklını kategorilerin empirik kullanımının ötesine çeker ve insanın saf anlam geliştirmesi gibi bir hayale ve yanılsamaya sürükler. Bu yanılsama <gülüyor> eleştiri tarafından ortaya çıkarıldıktan ya da güçlüğe gösterildikten sonra devam eder çünkü kaçınılamaz ve zorunlu olan bir yanılsamadır. Hegel'e göre Kant'ın sapaklının antrenomileri üzerinden ortaya koyduğu diyenektik açımlamalar büyük bir övdüye şey hak etmez. Kant Hegel'in Kant'ta gördüğü temel bu açımlamaları temelde yalnızamanın nesnelliğini ve düşünce belirlilerinin doğasına ait olan çelişkinin zorunluluğunu ortaya koymakla Kant'a Evet, Kant çelişkilerin ortaya konulması ve keskin bir biçimde formüle edilmesini teorik akıl içerisinde sağlamıştık. Fakat bu çelişkiler teorik akıl içerisinden çözülmeden teorik içerisinde çözülmeden kalır ve kalmak da zorundadır Çünkü Teorik akıl içerisinde bu çelişkileri çözmeye yerli her hamle insan aklını transandan bir yanılsamaya sürükleyecektir. Kant'ın bu noktada çözümü ise üçüncü antinomiden, yani özgürlükle ilgili olan antinomiden hareketle pratik alan içerisinde e, çözmektir. Aklın çelişkileri teorik akıl içerisinde değil pratik akıl içerisinde, teorik akıl alanında, <gülüyor> geçerli ve anlamlı olmayan, yalnızca ahlaki pratik hayatın koşulları içerisinde bir anlam taşıyan bostulatları ve çözülmüştür. E, bu durum Orsakî Kant için e, kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü e, Kant çelişkileri özne de olduğu gibi bırakmıştır geldi? E, mantıksal çelişkilerin düşüncenin kendisinden ortaya çıktığını kavramış fakat bunu ahlaki pratik bir alanda değil e, çözümünün çeliştiği ortaya koyan düşüncenin kendisi tarafından üretilebileceğini savunmuş ve çelişkilerin kavramsal ve mantıksal düzeyde çözümünü ortaya koymuştur. E, bu noktadan sonra tekrar Hegel diyeliminde bir giriş yapabilmek için bir, e, birkaç kavramı üzerinde duracağım. E, bu e, kalkla yapılan bir işlemde anlaşılacağı bir, e, çelişki oldukça merkezi ve e, önemli kavram. Ve e, çelişkinin olmaması demek hegelci diyaletli ya da hegelci diyaletli tarifte uzunması anlamına gelecektir. E, buna göre çelişki düşüncenin işleyişinin sorunlu bir koşuludur. Hegel düşüncesinde fark ve aile ilişkisinin olduğu yerde mutlak süreçte de çelişki vardır. Ee, çelişkiye dönüşmeyen bir ayrım diyelikliğin işlemesini durdurur. Hegel düşüncesinde diyeliklik delinimi, delindiği ve delinirdirdiği zemin çelişkidir. Bu çelişki daimi olarak içsel ve mantıksal bir çelişkidir ve her kavram kendi karşılığında kendisi de ve Bu yüzden bu çelişki e, içkin bir çelişkidir. Çelişkinin çözümü ise yine bu e, devinimle yani diyeliklik hareketle ortaya çıkar. Buradan tekrar bir bir örnek vereceğim. İleriye denildiren şey içeriğin içseldiği yani kendisinde taşıdığı diyalektiktir. Tekrardır Hegel e, alıntısı. Kavramın kendisinin ilerlemesini sağlayan şey kendi içinde taşıdığı olumsuzdur. Bu gerçek diyalektiyi oluşturur. Hegel bilimsel ilerlemeyi başarabilmek için gerekli olan tek şeyin şu mantıksal ilkenin bilgisi olduğunu söyler. Olumsuz olan o derneği de olurumdur. Fakat buradaki olumsuzlama yüz bütün olumsuzlaması değil, belirli bir olgunun olumsuzlaması olduğu için de e, olumludur. Tekrar belirgin alımcısı. Olumsuzlamanın belirli olumsuzlama olduğu için bir içeriği vardır. Olumsuzlama yeni bir kavram ama öncekinden daha yüksek, daha varsız bir kavramdır. Bir de bir olumsuz zaman kendinin ve karşısının birliğini ortaya koyan ve bir güç işte aşamaya geçişi olanaklı olan olduğu için sadece bu yılda olumsuz zaman başka bir aşamada olumlama olarak ortaya çıkarttık. Bir de mantığı biriminin ikinci ön sözünde, düşünce belirlerinden ilk kendini dilde gösterdiğini ve dilde sergilediğini ve dilde sakladığını söyler. Herke eğer bir dil mantısal anlatımlara varsa ise düşünce belirledikleri için onlara özgü ve ayrı anlatımlar taşıyorsa bu dilin üstünlüğünü gösterirler. Hegel'in bu ıı, tür dillere verdiği örnek Alman dilidir ve Alman dilinde ıı, kelimelerin giderek kendi karşılıkları kendi içerilerinde taşıdıklarını ıı, söyler. Ve bu durumun bir filozof için sevindirici olduğunu ve böyle bir dilde felsefe için bir terminoloji, yeni bir terminoloji ihtiyaç duymayacağını belirtir. Özellikle geldi kendi kavramları bu yöndedir. Yani Hegel'in ele aldığı kelimeler genellikle kendi karşıtlarını kendi içinde taşır ve Hegel'i okumayı zorlaştıran yönlerden bir tarafı da budur. Ve tam da böyle bir kavramdır. Hegel <gülüyor> bir e, atabuk e, şu anlamlara gelir, e, saklamak, korumak, durdurmak, sona erdirmek gibi ve bir üst aşamaya geçişi ifade eder. Fakat önceki aşamaları kendinde saklayarak, muhafaza ederek ve sona erdirerek yapılan bir geçişi <gülüyor> çelişkilerin kavramı ilerlemesini sağlayan olumsuzlama ile ortadan kaldırılmasında yani anla ıı, mutlu ya da saklanarak muhafaza edilerek aşılmasında başka bir ifadeyle de bir üst aşamaya geçişteki geçiş anı ya da geçiş izi hegel düşüncesinde moment olarak adlandırılır. Geçiş anları izleye ya da momentleri düşüncede varlıkta, tarihte, yaşamda her alanda görülmektedir. Ve diğer hareketin izleri en olarak bu alanlarda veya bu momentlerde görülür. Ben de bu doğrultuda yedekli yeni tekrar bir giriş yapabilmek için bu bu kavramlar Önül altıbunun olumsuzlama ya da çekiş oldukça tartışmalı oldu. çok hızlı geçtim. Bunları mantık biliminin varlık yokluk oluş bölümünde somutlayarak anlatmaya çalışacağım. Bunun için aslında bir tabela bulmuştum fakat tabela yani tabloyu buraya yansıttığımda iyi görünmeyecekti. Ben de başka nasıl yapabilirim diye düşündüm ve bir kısmını elimle çizdim. Onu göstermeye karar var. Ama biraz kararsızdın ama böyle bir şey, biraz karmaşık, gülen sıraklar var. İkin, bu tabi mantık bilimli bir şablonu diyebilirim buna. İkin bu ilk bakışta bir kaos ve karmaşı olarak görülebilir. Üçlemeler olarak gizledik içine <gülüyor> ikilerini dairelerin daireyi birbirlerinden geçerek daha büyük daireler oluşturduğu nihayetinde sonun başlangıca bitilerek daireler dairesi olarak ortaya çıkan bir karmaşıdır. Fakat e, bu düşünceye azım atılmaz bu karmaşanın kendi içerisinde kişisel bir mantığı barındırdığı gözlenir. Bu kişisel mantık basit sabrı Hegel bunu söylüyor. Basit sabrı tarafından görülemeyen düşüncenin diyeletliğidir. Bu e, Buradan aslında genel olarak anlatar yani ilk baştan üçlemeler olarak anlatmak yerine tam da Hegel'in başladığı yerden anlatmayı düşündüm. Ee, bu karmaşanın içerisinde ya da bu karmaşayı oluşturan şeyin başlangıcı ya da başlangıcı başlayan şey Hegel'e göre e, saf varlıktır ve burada... E, ...şurada özellikle varlık ve onun altında nitelik ve niteliğin içerisinde tekrar bir varlık var. O varlık tekrar bir üçe ayrılır. ve Hegel'in başlangıç noktası e, saf varlıktır. E, saf, varlık olması, saf varlıkla başlamasının nedeni ise yalın ve dolarsız olarak düşüncedir bu e, saf varlık. Fakat bu varlık saf soyutlamadır ve böylece de mutlak olumsuzdur. Varlık dolarsızca alındırıldı ise saf yokluktur. Burada yokluk, yokluk dediği bir şey niye? Fakat bu yokluk e, varlık değildir, değildir. Yani zan, yokluk nix denilen şey, nix zan, e, nix değildir. Bunların arasında bir ayrım vardır. Birbirlerine dolayımlanarak e, üzerine konuşulmaz. Eğer böyle olmuş olsaydı yani varlık değildir yokluk olmuş olsa yine varlıkla bir dolayımı olur yokluk. Oysa ikisi de dolayımsız ve eee belirlenimsizdir. Saf varlık ve saf yokluk dolarsızlık dolaysızlık ve belirlenimsizlik de aynıdır. Ama yine de varlık ve yokluk boş soyutlamalardır. Fakat her ikisinin de gerçekliği ikisinin birlik oluşudur ve oluştur. Ee, hakikat ne varlık ne de yokluktur. Varlığın ve yokluğun birbirlerine geçişi yerine geçer oluşturur. Onların dışına farklı olmaları ama aynı şekilde ayrılmamış ve ayrılamaz olmaları ve dolarsızca her birinin karşısında ortadan kaybolmasıdır. Onların gerçekliği birinin diğerinde dolarsızca kayboluşunun devrimi olarak oluşturur. Oluş bir devrimdir de o devrimin içinde varlık ve yokluk ayrılır ama ayrıldığı ölçüde de, de. Oluş en yanıl bir nedenimdir. İlk somut düşünce bir ya da ilk somut düşünce kavramıdır. Oluş her zaman kendi içinde varlığı ve yokluğu içerir. Oluşun kendi içindeki çelişkisi olan varlıkta ve yoklukta birbirlerine döner ve birbirlerini ortadan kaldırır yani altı haber Varlık oluşta yokluk olarak yoklukta yalnızca e, varlıkta saklanır. Boluş kendi içindeki çelişkisi oluyor. İkisini de ortadan kaldırdığı ya da affedilendi varlık bir belirlenik kazanır ve artık burada belirli varlık olarak ortaya çıkar. Ve e, ya da dazayn belir güzel dazayn da olarak belirlenerek bir üst aşamaya geçişi geçişin izini taşır. E, Hegel'in başladığı yer bu tam da bu e, ikinci varlıktan. İçindeki bir üçlemeler olarak yani e, saf varlık, saf yokluk ve oluş. Bunlar birbirinin içine geçerek varlık oluyorlar ve varlığa bir belirleri kazandıran bu diyalektik hareketi hareket varlığı belirli bir varlığa e, dönüştürüyor. Fakat yine de bu çok yoksul bir belirleri. Ve bu hareket yani bu üçleme birbirleriyle bu olumsuzlamayla ya da bu atabın hareketiyle birlikte Varlığı belirli bir varlığa çeviren ya da daha dazen yapan hareket bütün bu sistemde de, bütün bu tablonun içerisinde de işliyor. Yani varlık belirli varlığa dönüşüyor. Belirli varlık kendi için varlığa dönüşüyor derken varlık, öz ve kavram ve sonunda bir mantık bilimi ortaya çıkmış oluyor. E, bu noktada e, diyalektik momentler arası ve momentler içi geçişe imkan veren bir e, hareket olarak adlandırabiliriz. Tüm üçlemeler kendi içlerinde bir bütün oluşturdukları bir ayrıca daha büyük bir bütün de oluştururlar. Diyalektik üçlemelerin her birinin farklı bir üyesine denilimi olarak bu üçlemelerin birbirleri arasındaki geçişlere mümkündürler ve bir bütünük içerisinde yapılanmalarını sağlar. E, <gülüyor> evet. Diyanet dediğim gibi hem momentlikçi hem de momentler arası bir geçiş olduğu gibi ayrıca kendisi de bir momenttir. E gel küçük mantıkta mantıksalın e, mantıksalın biçim açısından 3 yanı olduğunu vurgular. Bunlar soyut ya da anlayan diyalektik ya da olumsuz akılsal, spekülatik ya da olumlu akılsal diye. Fakat bu 3 yan mantığı 3 bölümünü da, Aksine mantıksal olumsal olan her şeyin, her kavramın ...ya da genel olarak gerçek olan her şeyin momentleri Bu durumda soyut ya da anlayan... ...bu noktada soyut ya da anlayan momentinde... ...düşünce belirli bir belirlenme sıkışmıştır ve belirlerimin... farklılaşması ötesine geçemez. Diyalektik ya da olumsuz akılsaldaysa... ...gerektik moment başlangıçta evrenselin kendini... ...kendi içi, kendinden, kendi başkası olarak belirleme anı... ...ya da belirleme bizidir bir başka ifadeyle de nihai belirlenimlerin kendi kendilerini ortadan kaldırmalarına ve karşılıklarına dönüşmeleridir. Spakülatif ya da ıı, olumlu akısı olsa belirlenimlerin birliğinin zıtlıkları içerisinde çözülmeleri ve değişmelerinde içeriden olumlamadan kavram. Iı, Sonuç olarak sonun başlangıcı olarak şunu söyleyebilirim ki diyeliklik hem momentler içi hem momentler arası bir geçiştir. Hem de ee, bu bütünlük içerisinde kendisi de bir moment olandır.